Ya Allah, ya Allah. Müslüman kalabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Birinci ipucu Allah'tan sürekli hidayet istemek. Allah'tan hidayet talep etmek, bu güzel din üzere sabit kalabilmenin ipuçlarından bir tanesidir. Hidayet, bir insanın Allah'ın razı olduğu yol üzere yürüyerek hayatını sürdürmesi demektir. Ama hemen belirtelim ki, bu şekilde hak yolda yürümek, biz kulların elinde olan bir şey değildir. Bu, bütünüyle Allah'ın elindedir. O, dilediğini hidayet üzere sabit kılar, dilediğini saptırır, istediğine sebat verir, istediğini yoldan çıkarır. Kimsenin bu konuda müdahale hakkı ve söz söyleme yetkisi yoktur. Allah, dilediğini doğru yola hidayet eder. Bakara 213 De ki, Ey mülk ve hakimiyetin sahibi Allah'ım! Sen dilediğine mülkü verir, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü hayır yalnız senin elindedir. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Ali İmran 26 İnsanları doğru yola iletmek de doğru yola ilettikten sonra o yolda sabit bırakmak da sadece Allah'ın elinde olan ve O'nun sonsuz kudretiyle cereyan eden bir olaydır. Bu nedenle iman eden kulların doğru yolda sebat edebilmeleri için sürekli Rablerine iltica etmeleri, dua ve niyazlarla daima O'ndan hidayet üzere kalabilmeyi istemeleri gerekmektedir. İşin aslı böylesi bir istekte bulunmak zaten Allah'ın bizlerden istemiş olduğu bir şeydir. Allah Celle Celaluhu Namazlarımızda Fatiha suresinde günde en az 17 kere bizi dost doğru yola ilet diye dua etmeyi bizlere emretmiştir. Tam 17 kere insanın Allah'tan doğru yolu istemesi manidar değil midir? Bizleri en iyi bilen Rabbimiz eğer bize bu duayı günde en az 17 kere söylemeyi emretmişse demek ki bu iş onun katında basite alınmayacak kadar önemli ve gereklidir. İşte bu nedenle bir Müslüman sürekli Rabbinden hidayet istemeli, doğru yolda kalabilmeyi daima Rabbinden niyaz etmelidir. Onun yalvarışlarını gören ve işiten Rabbi de belki bu yalvarışlarının hatırına kendisini hidayet üzere sabit bırakacaktır. Rabbimiz ilimde derinleşmiş kullarının kendisine şöyle dua ettiğini bizlere haber vermektedir. رَبَّنَا la تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِلَّ دُنْكَ رَحْمَةً Entel Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz ki sen çok bahşedensin, vehhabsin. Ali İmran 8 Onun, ilimde derinleşmiş kullarının kendisine böylesine içten içe yakardıklarını Kur'an'ında zikretmesi kesinlikle boşa değildir. Aksine, bir amaca mevnidir. Allah bu ayetiyle adeta biz kullarına şu mesajı vermektedir. Bakın ey kullarım, beni tanıyan, beni en iyi bilen ve benden en çok korkan alim kullarım bile kalplerinin kaymaması ve hidayetten ayrılmamaları için sürekli bana dua ederler. O halde sizler de onlar gibi benden hidayeti ve kalplerinizin kaymamasını isteyin. Evet, bu şekilde dua etmelidir hidayeti bulmuş mümin kullar. Ta ki Allah bu yalvarışları sayesinde merhametiyle kalplerini hidayet ayaklarını da hak üzere sabit kılsın. Hayatıyla bizlere numune olan biricik önderimiz Muhammed Aleyhisselam, hidayet üzere yaşayacağı ve asla sapmayacağı kendisine garanti edildiği halde, sürekli Rabbinden hidayet dilemiş ve daima kalbini hak üzere sabit kılması için, Rabbine içten içe yalvararak dua etmiştir. Yine onun en çok yaptığı dualardan birisinin şu dua olduğu nakledilmiştir. Allahümme, inni أَسْأَلُكَ huda ve Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Müslim rivayet etmiştir. Yine onun en çok yaptığı dualardan birisinin şu dua olduğu nakledilmiştir. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. Tirmizi rivayet etmiştir. Diğer bir lafızda şöyle denilmiştir. Allahümme musarrifel kulub, sarrif kulûbena ala ta'atik. Ey kalpleri döndüren Allah'ım, bizim kalbimizi itaatine çevir. Efendimiz Aleyhisselam'ın niçin bu kadar ısrarla Allah'tan hak üzere sebat etmeyi dilemesinin birkaç sebebi vardır. 1- Allah'a karşı kulluğunu hakkıyla yerine getirmek. Bilindiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en çok ibadet edeniydi. da ibadetlerin özü olduğu için bu şekilde Rabbine karşı en öz ibadetle kulluğunu gerçekleştirmek istiyordu. 2. Biz ümmetine örnek olmak, yol göstermek. Her ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hidayet üzere kalması garanti edilmişse de biz ümmetinin fertleri için hidayet üzere kalmak garanti edilmemişti. Bu nedenle Efendimiz aleyhisselam hidayet üzere kalmayı sağlayacak bu duayı çok yapmak suretiyle biz ümmetine örneklik etmek istemiştir. Şimdi İmam Tirmizi'nin naklettiği şu rivayete kulak verelim. Şehir İbni Huşeb radıyallahu anh der ki, Ümmü Seleme annemize, Ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, senin yanında olduğu zaman en çok yaptığı dua hangisi olurdu? diye sordum. Dedi ki, çoğunlukla yaptığı dua şuydu, Ya mukallibel kulüb, <gülüyor> ey kalpleri bir halden bir hale çeviren Rabbim, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ben kendisine, ey Allah'ın Resulü, niçin bu duayı yapıyorsunuz diye sordum. Şöyle buyurdular, hiç kimse yoktur ki onun kalbi Allah'ın parmaklarından iki tanesinin arasında olmuş olmasın. Dilediğini düzeltir, düzgün yola kor, dilediğini ise kalbini kaydırarak yoldan çıkarır eğer bizim kalplerimiz Allah'ın iki parmağı arasındaysa ve O dilediği gibi bu kalpleri çeviriyor, onlarda istediği tasarrufta bulunuyorsa, o zaman bizim sürekli kalbimizin sabit kalması için O'na yalvarması ve O'ndan hidayet üzere baki kalmayı dilemesi gerekmektedir. Ashab-ı kiramdan bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu duayı çok yaptığını duyduğunda şaşırmışlar ve Ey Allah'ın Resulü biz sana iman ettiğimiz halde bizim için mi korkuyorsun demişlerdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Şüphesiz ki Ademoğlunun kalpleri tek bir kalp gibi Allah'ın parmaklarından iki tanesinin arasındadır. Hakim rivayet etmiştir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki seyde arasında namazlarının ardında kunutunda hep Allah'tan hidayet isterdi. Acaba o hidayetten yoksundu da onun için mi sürekli Allah'tan hidayet istiyordu? Hayır hayır. Aksine o bizlere örnek olmak ve bizlerin sapmasının önüne set çekmek için böyle dua ediyordu. Eğer o sürekli bu şekilde dua etmeseydi bizler imanlarımıza güvenerek Allah'tan hidayet istemeyi terk edebilir ve Allah korusun bu şekilde belki gün gelir sapıtabilirdik. Ama Efendimiz Aleyhisselam sapmamızı istemediği için bize örneklik ederek nasıl dua edeceğimizi bizlere öğretti. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kutsi uzun bir hadiste Rabbimizin bizlere şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Hadisin baş tarafı şu şekildedir. Kullarım, ben zulmetmeyi kendime yasakladım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Artık birbirinize zulmetmeyiniz. Kullarım, benim hidayet ettiklerim dışında hepiniz sapıklık içerisindesiniz. O halde benden hidayet dileyin ki sizi doğru yola ileteyim. Kullarım, benim doyurduklarım hariç hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Kullarım, benim giydirdiklerim hariç hepiniz çıplaksınız. Benden giyecek isteyin ki sizi giydireyim. Müslim rivayet etmiştir. Hadiste altı çizili yeri dikkatlice okuduğumuzda Allah'tan hidayet dilememizin Allah'ın bizlere bir emri olduğunu anlarız. Bu nedenle Allah'ın emrine rağm olmalı ve ondan sürekli hidayet dilemeliyiz. Son olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği şu mükemmel duayı naklederek bu başlığı noktalamak istiyoruz. Bu satırları okuyan kardeşlerimizin mutlaka bu duayı ezberlemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Kim bilir belki de bu sayede Rableri kendilerini hidayet üzere sabit kılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur İnsanlar altın ve gümüş biriktirdiklerinde siz şu kelimeleri biriktiriniz. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب اللهم Senden dinde sebat etmeyi, hidayet üzere kararlılık göstermeyi, nimetine şükretmeyi, sana güzelce kulluk etmeyi isterim. Senden her türlü kötülükten arınmış bir kalp ve yalan söylemeyen sadık bir dil vermeni dilerim. Bildiğin hayırları senden talep eder, bildiğin şerlerden sana sığınırım. Bildiğin şeylerden dolayı senden af dilerim. Hiç şüphe yok ki sen her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilensin. Tirmizi rivayet etmiştir. İşte bu ve benzeri dualarla Rabbimize sığınarak ondan hidayet dilemeli ve bu dualar sayesinde hidayet üzere sabit kalabilmenin yollarını aramalıyız. Rabbiniz buyurdu ki, ''Bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir.'' Mü'min 60.